Ruhların karşılaşması hakkında varit olan bu hadis senet cihetiyle zayıf sayılmışsa da metin ve hüküm bakımından zayıf sayılmaz. Onun için Buhari Edebül Mufret'te tahric etmiştir. Aynı zamanda bu hadis El-Ervahu junudun mujannedetun fema ta'arafa minha etlef vema tanakara minha ihtalefe. Ruhlar bir araya toplanmış askerlerdir. Onlardan birbirleriyle tanışanlar bir araya gelip anlaşırlar ve onlardan tanışmayanlar da birbirine düşüp uzaklaşırlar. Mealindeki muttefikun aleyh olan Ebi Hureyre'nin hadisiyle takviye olunmaktadır. Bir araya gelip anlaşırlar yerine kaynaşırlar da denilebilir ki bu birbirine fani olmanın ifadesidir. Ala kulli hal İki müminin kalpleri ve ruhlarının bir araya gelmesinin keyfiyeti, Rabbani ilham vasıtasıyla güzel ahlakta, sıfat münasebetinde ve sevgiyle tahakkuk eder. Bunun başlangıcı sevgiyle tanışmaktır. Ashab devrinde bu kaynaşma yaygındı. Nitekim Bukhari'nin Edebül ül tahriç ettiği bir eserde, i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. En-ni'amu feru." وَالرَّحِمُ تُقْتَعُ وَلَمْ نَرَ مِثْلَ تَقَارُو بِالْقُلُوبِ Nimette nankörlük ediliyor, rahim sılası kesiliyor. Biz ashab olarak kalplerin birbirine yakınlığı gibi hiçbir güzel hasleti görmezdik. Ruh aleminde karşı karşıya gelip tanışanlar, dünyada da zaman, mesafe söz konusu olmaksızın karşı karşıya gelirler ve kaynaşırlar. Şartı, kamilen sevgi ve ahlakta yakınlıktır. Seyyiduna Ebu Ali El-Farmadi, Kuddise Sirru Ebu Ali El-Farmadi, Şafi'i mezhebinde olup, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde tekamül etmiş, zamanının en büyük meşayihlerindendir. Hüccetü'l-İslam, El-Gazali gibi zevatı irşat etmiştir. Tasavvuf ilmini ayrıca Şeyh Ebu'l-Kasım El-Kuşeyri'den de tahsil etmiştir. Şeyh Ebu Hamid El-Gazali diyor ki, Şeyh Ebu Ali el Farmediden şunu söylediğini işittim. Şeyhimiz Ebu'l-Hasan El-Kharqani, Salik 99 isim ile vasıflanmadığı müddetçe kavuşmuş sayılmaz ve kavuşmaktan uzaktır derdi. Binaenaleyh hangi tarikatte olursa olsun bir Müslümanın hangi ismi zikrederse o zikrin gereğiyle amel etmesi şart oluyor. Mesela Ya Razzak ismini zikreden kimsenin üç vazifesi olur. A. Kalben ve ruhen de Allah Teala'nın mahlukun rızkını verdiğine inanmasıdır. Bu itikadi vazifedir. B. Allah Teala'nın kendisine vermiş olduğu nimetten bil fiil başkalarını faydalandırmasıdır. Buna zikri fiili denilir. C. Rızık hususundaki bolluk ve darlığın sebeplerden değil, sebepleri yaratandan geldiğine ve kendisinin de bu sebeplerden bir sebep olduğuna inanıp ahlaken mucibince amel etmeye çalışmasıdır. Buna ahlaki zikir denilir ki yoklukta üzülmez, varlıkta da lezzet duymaz. Tüm isimler böyle. Aksi takdirde salik zikrinin neticesini alamaz. Çünkü sevap ayrı, netice almakta ayrıdır. Şeyh Ebu Ali el Farmedi Hazretleri'nin 478'de vefatıyla bu şerif nisbet şeyh Yusuf el-Hamedani'ye nakledildi.